الرابع والعشرون بعد المئه وهو الثامن في هذا الباب عنه عنه رضي الله عنه اي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جاره لجارتها ولو فرس نشاه متفق عليه حديث 24 ابو الله عنه olsun rivayet edildiğine göre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 وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضعون وسبعون أو بضعون وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماعطة الأذى عن الطريق والحياع شعبة من الإيمان متفقنا عليه Hadis 125 Ebu هريرة'den Allah ondan razı olsun aktarıldığına göre Peygamber صلى الله عليه وسلم Şöyle buyurdu. İman, yetmiş yahut altmış bu kadar şubedir. En yükseği, Lâ ilâhe illallah. Allah'tan başka ibadet edilecek, sözü dinlenecek gerçek ilah yoktur, sözüdür. En aşağısı ise, eziyet verecek şeyleri yollardan kaldırmaktır. مك إمان ببارارش صدر السادس ولاشرون بعد المه وهو العشر هنا وعن أي عن أبي خرة ررضي الله عن أن رسور الله صل الله عليه ووسلم قال بينما رجل يمشي ببطيق شتد عليه العطش فجد بأرة فنزل فيها فشرب ثم قرج فإذا كل ييلله في يأكل الثرى من العطش قال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسق الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجر فقال في كل كابد رطبة أجر متفق عليه وفي رواية للبخاري فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة في روايه لهما بينما كلب يطيف بركيه قد كاد يقتله العطش اذ راته بغي من بغايا بني اسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به حديث 126 ابو هريرهن الله عنه راضي olsun روايت edildiğine göre رسول الله صلى عليه وسلم Şöyle buyurdu. Vaktiyle bir adam, Yolda giderken çok susadı. Nihayet bir kuyu bulup, Oraya indi. Su içip çıktı. Bir de ne görsün, Bir köpek, Dilini çıkarmış soluyor, Ve susuzluktan, Nemli toprağa yalıyordu. Adam, Kendi kendine, Bu köpekte, tıpkı benim gibi susamış dedi ve hemen kuyuya indi. Mesteni su ile doldurdu ve meste ağzını alarak kuyudan çıktı. Köpeği suladı. Bundan dolayı Allah o kimseye teşekkür etti. Razı oldu ve onu bağışladı. Sahabiler: Ey Allah'ın Resulü, bizim için hayvanlardan dolayı sevap var mıdır?'' dediler. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de, ''Evet, kendisinde hayat eseri olan canlının, her yaş ciğerini sulayan için de mükafat vardır.'' buyurdular. Bir başka rivayette, ''Allah ona teşekkür etti, ondan memnun oldu ve onu bağışlayıp, cennetine koydu." denilmektedir. Bir diğer rivayette ise şöyle buyurulmaktadır. Susuzluktan ölmek üzere olan bir köpek, bir kuyunun etrafında dolaşıp duruyordu. İsrailoğullarından ahlaksız bir kadın, onu gördü. Hemen çizmesini çıkardı, köpek için kuyudan su çekerek onu suladı. Bu sebeple, السابع والعشرون بعد المئة وهو الحادي عشر هنا وعنه رضي الله عنه لازالت الرواية لأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين رواه مسلم وفي رواية له مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة وَفِ رِوَيَةٍ لَهُمَا بِيْنَمَا رَجُلٍ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقٍ فَأَخْخَرَهْ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهْ فَغَفَرَ لَهْ Hadis 127 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun Rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurdu Müslümanları rahatsız eden Yol üzerindeki bir ağacı kesen bir kişiyi, cennet nimetleri içinde yüzer gördüm. Başka bir rivayette ise şöyle buyrulur. Adamın biri, yol üzerinde bir ağaç dalı gördü. Ve Allah'a yemin ederim ki, bunu Müslümanları rahatsız etmemesi için buradan kaldıracağım dedi ve o ağacı kaldırdı. Bu yüzden cennetlik oldu. Başka bir rivayette de şöyle denilir. Bir adam yolda yürürken, yol üzerinde bir diken dalı buldu ve insanlara eziyet vermesin diye onu yoldan uzaklaştırdı. Bu yüzden Allah ona teşekkür etti, ondan memnun oldu ve onu bağışladı. الثامن والعشرون بعد المئة وهو الثاني عشر وعنه رضي الله عنه ولا زال هذا لأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصد غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى رواه مسلم حدث 128 أبو هريرة'dan Allah ondan razı olsun. Bildirildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Bir kimse, güzelce abdest alır, cumaya gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arası ve üç günde fazlasıyla günahları bağışlanır. Her kim de, Cuma hutbesi esnasında, çakıl taşları, tesbih, anahtarlık gibi şeylerle meşgul olursa, boş işle uğraşmış ve Cuma'nın sevabını boşa götürmüş olur. التاسع والعشرون بعد المئة وهو الثالث عشر وعنه أي عن أبي هرير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضع العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع أخر قطر الماء حتى يخرج نقيه من الذنوب روه مسلم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 بينع suyunun son سهم دملهه يخرج يذهب. بهذه المسلم عن گناحارندان تمامي له بعد ال100 وهو ال14. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعه الى 130. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, Rivayet edildiğine göre, Rasûlullah Sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde, günlük beş vakit namaz, iki cuma ve iki ramazan aralarında işlenecek küçük günahlara keffârettir. ال31 بعد ال100 وهو ال15 هنا وعنه اي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثره الخطا الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلك الرباط رواه مسلم حديث 131 ابي هريرهن Allah ondan razı olsun. Bildirildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur. Allah'ın günahları ve dereceleri yükseltmesine sebep olacak iyilik ve hayırları size açıklayayım mı? diye sordu. Sahabilerse, evet, açıkla dediler. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Güç ve zor zamanlarda, aşırı soğuk veya sıcak havalarda, Soğuk veya sıcak suyla bile olsa, abdesti tam ve mükemmel almak. Mescitlere gidişte adımları çoğaltmak. Namazdan sonra ikinci bir namazı beklemek. İşte bağlanmanız gereken rabet etmeniz gereken şeyler bunlardır.